Lâ ilâhe Allah, Allahu ekber. Allahu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 çok da Allahumma salli ala, ala, Muhammed. ala, ala, ala, ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallayta ala Ibrahim ve ala, ala İbrahim, Hamidun Majid. Allahumma ala Muhammedin ve ala Muhammed ala ve ala Hamidun Majid. Varda al an Abi ve ve ve Ali ve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 günahlarını bağışla güzel bir nesil bizlere bahşeyle yaradın şirkten küfürden bizlere uzak eyle rdi şanlı bir <gülüyor> topluluğa bizlere yardım eyle ya rabbi fe rabbika rabbel izzati amma yasifun ve selamun alel murselin rabbil alamin ve ahir <gülüyor> davana el rabbil alamin efkairunuz bereketli olsun Evet, bayram. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? oyunu da oynuyorsun sen de Bayramlaşmadan sonra iki rekat namaz. Sağolun evet, evet, Şöyle. Şey. Yani, şey. işte, i̇ki rekat namaz. Bayramlaşması lazım. Bayramlaşması lazım var <gülüyor> mı <gülüyor> söylemekte hakikaten daha çok Allah'ın <laughs> izniyle ben de hocamla <laughs> beraber şey yapıyoruz. Bu ayetleri okuyup şey yapıyoruz. Hayırlı işler diliyorum. Allah'ın izniyle bunlar da. Ne geldiği Allah'ın izniyle başlar. An... <T Suriye> <gülüyor> ne eksikletmeyeyim? Dolaylı yoldan <gülüyor> da geldi. Arkadaşlar, <gülüyor> siz de siz de. Arkadaşlar, ben de. Tebrik olsunlar. Hadi gelin. Eee, arkadaşlar, arkadaşlar.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 Bakalım. Evet diyar. Hadi